B maddesinde mi kalmıştın? Evet, tamam. Yani. Çizdiğim yerleri mi okuyacağım? Yer. Yani sen baştan çizeceksin ben Hı. burayı yaptığım zaman, ondan sonra okuyacaksın. Tamam inşallah. Şurayı komple çizip okursun yani. Tamam inşallah. Ben dur dedim bile de durursun. Tamam. Aûdu billahi minneşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve alih ve sahbi ecmaîn. أما بعد اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. Şimdi <gülüyor> son dersimizde yedinci maddeyi anlatmıştık. Dinde yenilikler çıkarmanın önüne geçmek. Ehli Sünnet'in menheci madde yedi. <gülüyor> dinde yenilikler çıkarmanın önüne geçmek. Ve bu maddenin alt başlıklarını okumuştuk, F maddesine kadar açıklamıştır. Şimdi F maddesi, ihtilaf ve tartışmanın yasaklanması. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Kur'an'ı kalpleriniz ilgi duydukça okuyunuz. Onda ihtilafa düştüğünüz zaman bırakınız. Abdullah bin Amr'ın rivayete göre sahabeden bir grup Kur'an'dan bir ayet üzerine tartıştılar ve sesleri yükseldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yüzü kızarmış olarak kızgın bir şekilde çıktı ve üzerlerine toprak atarak şöyle dedi. Yavaş olunuz. Sizden önceki topluluklar bu yüzden helak oldular. Peygamberlerine karşı çıkmaları ve kitapları tartışma kaynağı yapmaları sebebiyle helak oldular. Kur'an birbirini yalanlayarak inmedi. Aksine birbirini tasdik eder. Ondan bildiklerinizi ve edin bilmediklerinizi ise bilenlere sorun. Tartışma genellikle taraflardan birinin veya ikisinin bilgisizliği ve birbirlerine karşı haksızlık yapması sebebiyle çıkar. allah Teala şöyle buyurur. Kitap verilenler ancak kendilerine ilim geldikten sonra birbirlerine haksızlık ederek ayrılığa düştüler. Heva, kıskançlık, kibir ve buna bağlı olarak gelişen inatlaşma haksızlıktır. Halbuki vacip olan ihtilaf konusu olan şeyi kitap ve sünnete döndürmektir. Şimdi ihtilaf ve tartışmanın yasaklanması. Allah Azze ve Celle başlangıç olarak bize Müslümanlara hep bir araya gelmeyi, Allah'ın ipine hep beraber sarılmayı ve ayrılığa düşmemeyi emrediyor. Diyor ki, فَاَتَصِمُوا بِحَبْرِ اللّٰهِ جَمِيعًا la تَفَرَّقُوا Allah'ın ipine sımsık hep beraber, sımsık sarılınız ve ayrılığa düşmeyiniz diyor Allah Azze ve Celle. Veya ayet-i diyor ki, وَلَا ve فَتَفْشَلُوا hukum. Tartışmayınız, iskilafa düşmeyiniz. Sizin gücünüz, kuvvetiniz ne yapar? Gücünüz, kuvvetiniz bu şekilde gider diyor Allah Azze ve Celle. Daha sonra bunu söyledikten sonra yani ümmetin bir arada olması gerektiği, ümmetin tartışmaması gerektiği, aramızda iman kardeşliğinin olduğu gerekçesiyle müminler bir arada kardeşane bir şekilde yaşamaları lazım. Daha sonra Allah Resulü ise bize şunu öğretiyor. Yani bizden önceki milletlerin Helak olma sebeplerinden bir tanesi de peygamberlerine yaptıkları muhalefet ve aynı zamanda kitabı tartışma konusu yapmaları. Yani bizim gibi. Sanki Kur'an ayetleri birbirini yalanlıyor şekilde inmiş gibi biri bir ayet okuyup, biri bir ayet okuyup Kur'an ayetlerini birbirine ne yapıyorlar? Çakıştırıyorlar. Peygamberimiz böyle bir manzarada çok şiddetli bir şekilde kızıyor ve kızgınlık peygamberimizin yüzünde okunuyor. Şimdi peygamberimiz normalde her şeye kızmaz. Eğer bir noktada peygamberimiz kızmışsa demek ki orada ciddi manada bir haram işleniyor demektir. Veya orada küfür işleniyor demektir. Daha önce hatırlıyorsanız peygamber aleyhissalatu vesselam'ın olaylara tepkisini anlatınca peygamberin mesela normal meselelerde yani kişiyi böyle çok kötü bir sonuca götürmeyecek meselelere karşı çok halim, selim ve rıfk ile yaklaştığını ama kişinin akıbetini kötüye götürecek olan meselelerde de çok şiddetli davrandığını söylemiştik. Burada dikkat ederseniz peygamberimiz çok şiddetli bir şekilde e, kızıyor. Bunun sebebi de nedir? Çünkü o biliyor ki bizden önceki milletlerin sapıtma sebeplerinden bir tanesi Kur'an-ı Kerim'i e, tartışma konusu yapmaları, ayetleri birbirine vurmaları. E, peki ne yapacak Müslüman? O zaman Müslümanın yapması gereken nedir? Kur'an-ı Kerim'den anladığı bildiğiyle amel edecek. Eğer bilmediği veya anlamadığı bir nokta söz konusu olursa bunu da ne yapacak? فَسْأَلُوا اَهْلَا zikre, اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ Eğer bilmiyor iseniz götürün işi ehline sorun diyor Allah Azze ve Celle. Götürüp işi ne yapacak? Ehline soracak. İhtilaf ve tartışma niye çıkar? Ya cehaletten dolayı çıkar veya da inatlaşmadan dolayı çıkar. Ama siz iki tane alimin tartışmasını veya iki ilim ehli birbirlerine tartıştığı zaman birbirlerine karşı böyle ağır, kırıcı söz söylediklerini, birbirlerini kovduklarını kesinlikle göremezsiniz. Yani birbirleriyle konuşurlar, anlaşırlar, anlaşmazlar, böyle birbirlerine bak adam iki kişi şimdi tartışıyorlar, ilim olan iki kişi, biri diğerini tekfir ediyor. Yani sen kafirsin diyor mesela, buna rağmen arada bir şey çıkmıyor. Ne diyorlar ona? Ee, hır gür çıkmıyor. Niye? Çünkü o da işin usulünü biliyor, bu da işin usulünü biliyor. Veyahut da inattan kaynaklanıyor. Eğer iki taraftan birinde inat veya haset varsa, hakka karşı boyun eğmemek söz konusuysa, o zaman da ne olur? O zaman da tartışma e, çıkar ve kitab-ı olan tartışma da zaten bizden önce herak olan insanlardaki tartışma da bundan dolayıdır. Ondan dolayı ne yapmak lazım? Bunu umumi olarak belki insan engelleyemeyemese bile çünkü yani şu e, şurada e, bu ümmette ihtilafın olacağı bir kesindir. Yani bundan kaçınılmaz. Peygamber Aleyhisselatü vesselam bu ümmetin 72 73 kola bölüneceğini yani bu 72 20, fırkaya bölünmek nedir? İşte insanların kendi arasında ihtilaf etmesi e, demektir. İster kimisi küfre amelleri yapacak, kimisi bidat amelleri yapacak, kimisi sünnete muhalefet edecek. Bu ümmette e, ihtilaf kesin bir şekilde olacak. Fitne vuku bulacak. Bunu umumi bir manada engellemek mümkün değildir. Yani bugünkü e, böyle umumi ümmetçilik anlayışı da boş bir anlayıştır. Yani açık naslara muhalefet olduğundan dolayı umumi ihtilafı önlemek bu iş düşünülecek bir şey değildir yani. Nas'a olan bir şeydir. Ee, ondan dolayı ne lazım burada? Ee, hususi bir ümmetçilik anlayışı, hususi bir ihtilafın önüne geçme anlayışı oluşturmak lazım. Bu da nasıl olur? İnsan kendi cemaatinin, kendi topluluğunu, kendi bildiği Müslümanların arasında tartışmayı, ihtilafa düşmeyi yasaklaması, bu noktalara dikkat etmesi olursa eğer olabilir. Ama insanın boş boşuna nefesini ve enerjisini ben bütün ümmeti ihtilaftan. <gülüyor> kurtaracağım düşüncesiyle e, hareket etmesi. Düşün Mehdi aleyhisselam bile geldiği zaman bile ihtilaf bitmeyecek. Yine deccala tabi olanlar olacak. Yani İsa aleyhisselam geldiği zaman bile yine şey olmayacak. E, ihtilaf e, çekişime sona ermeyecek. Ondan dolayı böyle umumi bir ümmetçilik işte aman herkesi kabul edelim herkese herkesin ihtilafı bir şey olmaz işte biz ümmetiz falan. Bunlar hikaye. Yani apaçık naslara muhalefet olan şeyler. Ha gönül hepimizin gönlü bunu istiyor. Yani ümmetçiliği istemeyen kendi imanından şüphesin. Ama biz e, hem vakayı doğru anlamak zorundayız hem nasları doğru anlamak zorundayız ki doğru bir sonuca ulaşalım. Yani vaka olarak da bunun olması mümkün değil. E, nas olarak da bunun olması mümkün Önce Resulullah'a bir yalanlamamız lazım. Ondan sonra şeye gitmemiz lazım. Ümmetçilik anlayışını savunmamız lazım. Genel bir ümmetçilik anlayışı. He, ne yapmak lazım o zaman? Aynı fikirde olan, itikatları bir olan. Ee, insanların kendi aralarında hususi bir ittifak ve çekişmeyi engelleme e, anlayışı lazım. Yani bu söylediğinde sakın yanlış anlaşılmasın. Sadece genel bir ümmetçilik dedi ki şeye aykırıdır. Yani, yani herkesi kabul edelim, ihtilafı önemsemeyelim falan demek bu naslara aykırıdır. Yoksa biz de böyle olmasını istiyoruz. Yani herkes bunun böyle olmasını ister. Ama naslar bunun böyle olmayacağını zaten bize ne yapıyorlar? Haber veriyorlar. G. Ehli kitabı ve benzemenin ve onlardan hüküm almanın yasaklanması. Şimdi ehli kitap yeni bir madde, yeniliklerin önüne geçmeyle ilgili. Ehli kitaba ve müşriklere benzemenin önüne geçmesi. Şimdi bu mesele otomatik olarak dostluk ve düşmanlık meselesiyle bağlantılı olan bir mesele. Yani mümin kimi sever, kimin safında yer alır, kime tabi olur, kimi taklit eder. Mümin kimden nefret eder, nefret ettiğine muhalefet eder anlayışı yani dostluk ve düşmanlık dediğimiz vela ve bera itikadı noktasında direkt bu konuya giriyor. Şimdi vela ve bera'yı anladığımız zaman e, umumi olarak dört maddede vela ve bera'ya dikkat etmemiz lazım. Dostluk ve düşmanlık itikadında. Madde 1 Allah Azze ve Celle müminlerin dostlarını Kur'an-ı Kerim'de belirlemiştir. Müminlerin düşmanlarını belirlemiştir. Bu madde 1 müminler müminlerin dostudur kafirler kafirlerin dostudur. Madde 2, Allah Azze ve Celle müminlerle kafirlerin arasında hiçbir şekilde bağlantı olmayacağını, yani müminlerin kafirleri dost edinemeyeceğini, onlara yardım edemeyeceğini, onların safında yer alamayacağını belirtmiştir. Madde 3, bunun sebebi nedir? Allah Azze ve Celle bunun sebebini de kafirlerin asla ve asla müminler için hayır istemeyeceğini, Kafirlerin sürekli müminlere zarar vermek istediklerini belirterekten neden dolayı bu dostluğu yasakladığını belirtmiştir. Dördüncü madde ise bu emre muhalefet edenlerin hükmü nedir? Yani hani bu mesele haram mıdır? Yani mükafirleri dost edilen durumu nedir? Ee, haram mıdır? Küfür müdür? diye. Bunun küfür olduğunu, bu meselenin iman ve küfür meselesi olduğunu Kur'an-ı Kerim beyan etmiştir. Son madde ise... Dostluk ve düşmanlığın getirisi ve götürüsü nedir? Ha bunu da sünnet açıklamıştır. Yani sünnet bunu tafsiratlı bir şekilde açıklamıştır. Birini dost denirsek o adamı sevmemiz lazım. O adamı kardeş edinmemiz lazım. Kendimiz için istediğimizi onun için istememiz lazım. Onunla kendimizi bir ceset gibi hissetmemiz lazım. Onun bir tarafında bir sıkıntı olduğunda bizim de o sıkıntıyı kendimizde duymamız lazım. E, zulme uğradığında onun elinden tutmamız lazım. Yanlışa düştüğünde emri bilme mağruf yapmamız lazım. Yani bu dost tuttuğumuzla ilgili genel ahkamlar. Düşman edindiyse eğer birini, onu taklit etmememiz lazım. Ona benzemememiz lazım. Ona kim beslememiz lazım. Onun çıkarları için çalışmamamız lazım. Onun sapkında yer almamamız lazım gibi sünnet ne yapmıştır? Tafsilatlı bir şekilde dostluğun getirileri ve düşmanlığın getirilerini ne yapmıştır? Açıklamıştır. İşte dostluk ve düşmanlığın getirilerinden bir tanesi de ne yapmak? Kafirlere yani düşmanımız olan insanlara, ister eyli kitap olsun, ister müşrikler olsun, onlara benzememek, onlardan hüküm almamak, onların yoluna tabi olmamak. Bu da dostluk ve düşmanlığın nelerindendir? Getirilerinden bir tanesidir. Bu konuda yasaklayıcı ve sakındırıcı birçok nas vardır. allah Teala şöyle buyurur. Ey iman edenler! Eğer kafirlere itaat edecek olursanız, sizi topuklarınız üstünde gerisin geriye döndürürler de ziyan edenlerin haline düşersiniz. Dinlerine tabi olmadıkça senden ne Yahudiler ne de Hristiyanlar asla razı olmazlar. Ey iman edenler! Sizin, dışın, sizin dışınızdakileri dost edinmeyin. Size fesat çıkarmakta kusur etmezler. Sizin sıkıntıya düşmenizi isterler. Normalde... Şu oku, içlerinde. İçlerinden pek yazı müstesna olmak üzere Onlardan daima bir hainlik sezer Durursun Şimdi burada e, Yazarın getirdiği şeyleri Ayetleri bak Şöyle bir şey e, hem öğrenelim hep beraber Diyelim ki Bir konuda yani yazı yazılacak Tabi bunu yazar yapmış olmayabilir Özet yapanlar da yapmış olabilirler Allah'u alem. Bir konuda yazı yazılacak Veyahut da bir konuda bir şey yapılacak. Ben zaten giriş yaptım, anlattım bu meseleyi. Tekrar anlatmayacağım. Mesela ey iman edenler, kafirlere itaat edecek olursanız ayeti var ya, bu ayet en sonda gelecek bir ayet. Dillerine tabi olmadıkça Yahudi ve Hristiyanlar senden razı olmazsa bu da sonda gelecek ayet. Başta gelecek ayet hangisi? Ey iman edenler sizin dışınızdakileri dost edinmeyin. Şimdi önce konu neden bahsediyor onu anlatırsın. Mesela derim Allah bir şeyi emretmiş veya yasaklamış. Onunla ilgili ayetleri getirirsin. Daha sonra diyelim onu, bu anlatım uslubunda da böyledir. Daha sonra bunu anlattıktan sonra tamam da niye bunu emretmiş, niye bunu yasaklamış? Bu defa illeti getirirsin ortaya. Eğer anlamışsansa söylersin. Anlamamışsansa dersin Rabbimiz bunu böyle emrediyor, biz teslim oluruz. Bu defa teslimiyetle ilgili nafları getirirsin. Yani eğer Allah Kur'an-ı Kerim'de bir emrin veya nehin sebebini açıklamışsa... Sen başta emir ve nehi ortaya koyduktan sonra bu defa sebebini ortaya koyarsın ki insanların kalbinde iyi yer etsin. Sen bunu sebebini anlamamışsansa teslimiyet gerekiyorsa eğer bu defa ne yaparsın? Teslimiyetle ilgili nasları getirirsin. Teslimiyetle ilgili nasları zekredersin. Hem yazıda hem de konuşmada bu bir usluktur. Daha sonra da ne yaparsın? Bunun getirisini ve götürüsünü anlatırsın. Yani işte efendim tamam Allah bunu emretmiş işte Sebebi de budur. Ha buna muhalefet edenler ne olacak? Veya da Allah'ın emrettiğini yapmayanlar veya yasakladığını yapanlar buna mukalefet edenin durumu nedir? Konu nedir yani? İman küfür meselesi midir? Fıkıh meselesi midir? Haram fasıklık meselesi midir? Bunu beyan edersin. Ondan sonra da bu işin getirisi ve götürüsü nedir? Onu anlatırsın. Böylece muhatap hem okuyucu olsun hem dinleyici olsun zihninde konuyu tam teşekkürlü bir şekilde tasavvur edersin. Yani böyle konu tam oturur adamın kafasına Senin ne anlatmak istediğin Ama böyle işte bir oradan bizim gibi Bir şey anlatırken bir oradan vuruyoruz Bir buradan vuruyoruz bir üstten bir alttan Ne bil ne anlattığımızı biliyoruz Ne karşıdaki ne anlattığımızı anlıyor. Sadece başlıklar kalıyor İçerisi unutulup gidiyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Şöyle buyurur Sizden öncekilerin yollarını karış karış Ve adım adım izleyeceksiniz Onlar bir keler deliğine girseler siz de gireceksiniz bunun üzerine orada bulunanlar şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü! Yahudi ve Hristiyanları mı kastediyorsunuz? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem başka kim olabilir ki dedi. Şimdi burada e, hani bu dostluk ve düşmanlık meselesi anlatıldığı zaman e, birinin aklına şöyle bir şey gelebilir. Yani illaki bu bu ümmette olacak diye bir kaide yok ki. Hani illaki işte ee, tamam böyle anlatıyor ama bu demek değildir ki bu, bu ümmetin içerisinde varmış gibi böyle insanlara anlatmak aslında böyle değil çünkü peygamberimiz tekit pekiştirme lafızlarıyla bu ümmetin kendinden önceki Yahudi ve Hristiyanlara tabi olacağını peygamber aleyhissalatü vesselam bize haber veriyor hatta onlar kelerin deliğine dahi girseler diyor peygamber aleyhissalatü vesselam bizim de onların peşinden o deliğe gireceğimizi söylüyor şimdi burada ince bir nokta var Keler öyle bir hayvan, diyor ki, diyorlar ki keler öyle bir hayvandır, ee, kendine bir yuva yaptığı zaman kendi peşinden hiç kimseyi içeriye sokmaz. Hatta kendi dişisini bile içeriye sokmuyor yani. Öyle bencil bir hayvan yani kendine bir yuva yaptığı zaman tek başına gider. Şimdi düşünün Resulullah öyle bir şeye benzetiyor ki yani yuvasına girmenin mümkün olmadığı bir adam. Yani öyle bir olacaksınız ki artık onlar sizi kovsa bile siz onlara tabi olacaksınız. Siz onların peşinden gideceksiniz manasında. Başka bir rivayette ve işi bizim ümmetimizdeki bir imkansızlığa bağlıyor. Yani onlardan biri diyor, yolda annesiyle zina yapsa, siz de yolda annesiyle zina yapacaksınız diyor. Yani bu kadar benzeme noktasında onlara benzeyeceksiniz. Onları adım adım ne yapacaksınız? Onları adım adım takip edeceksiniz. Şimdi bu noktada mesela çok eski alimlerin içerisinden ee, işte bundan mesela 700 sene 800 sene önce yaşayan alimler bu hadisleri ele aldıkları zaman kendi toplumlarına benzetmişler mesela demişler ki aynı bizim zamanımızda olduğu gibi işte bak demişler bugün ehli İslam'a birçok ahlaklarını birçok huylarını birçok adetlerini Yahudi ve Hristiyanlardan alıyorlar demişler mesela düşünün bunu yani yüzyıllar önce alimler kendi zamanları için söylemişler acaba alimler e, bu zamanı görselerdi yani acaba ne derlerdi bizim halimizi görselerdi bu hadisleri bizim üzerimize nasıl tatbik veya bizim toplumumuza nasıl tatbik ederlerdi. Düşünün sahabe kendi toplumlarına diyorlar ki tabiine diyorlar bunu. Biz namaz dışında İslam adına sizde bir şey görmüyoruz diyorlar. Yani biz size baktığımız zaman İslam adına tek sizde tanıdığımız şey namaz. Başka bir diyor namaz olmasa biz sizin Müslüman olduğunuzu bilmeyeceğiz. Yani namaz kılmasanız biz sizin Müslüman olduğunu bilmeyeceğiz. Hazreti Enes kendi toplumuna ne diyor? Daha bunlar sahabe bilinci nesil. Biz peygamberin dönümde, döneminde bazı şeyleri helak edicilerden gördük. Adamın dünyasını ahiretini helak eden maddeler gördük. Sizin gözünüzde diyor kıl kadar önemi yoktur. Yani kıl ne sizin gözünüzde o. Bizim sahabenin gözünde e, iş bu boyuta gelmiş. İş sahabe dönemi ki en hayırlı dönemlerden bir tanesi. Yani bizim dönemimizi bunu anlamda görmüş olsalar da eğer bu işte Yahudilere benzeme Hristiyanlara benzeme kafirlerin adetlerini alma, cahiliye adetleriyle işte kendi aramızda hükmetme bunları görselerdi Allah alem acaba ne derlerdi Buhari İbn Abbas'tan radiyallahu an şöyle rivayet eder Ey Müslümanlar Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme indirilen kitap Allah'ın en yeni kitabı ve içinde hiçbir şey karışmamış olduğu halde ve yine onu okuyup durduğunuz halde nasıl olur ehli kitabı bir şey sormaktasınız Halbuki allah Teala ehli kitabın Allah'ın kitabını değiştirip elleriyle yeni bir kitap yazdıklarını sonra da az bir satın almak için bu Allah katından da dediklerine haber vermektedir. Bilesiniz, size gelen ilim onlara soru sormanızı mal etmektedir. Hayır. Vallahi onlardan bir kişinin bile size inan kitaptan sizlere bir şey sorduğunu görmüyoruz. Bakın burada şuna dikkat edin. Bunu İbni Abbas o dönemde söylüyor. Yani daha o dönemde İbni Abbas bunu söyler. Demek ki o dönemde Peygamberimizin hadisi yavaş yavaş açığa çıkmaya başlamış. İnsanlar ehli kitap olanlara yavaş yavaş meyletmeye başlamışlar. İbni Abbas bunu söylüyor. Ve burada İbni Abbas'ın gerçekten çok güzel bir fıkhı var. Yahudi ve Hristiyanlarla bizim aramızda bir alakanın olmaması gerektiği din alanında özellikle. Şuna bakılıyor. Bize öyle bir kitap indirilmiştir ki bu kitap tahrif edilmemiştir. Bu kitabın içerisinde bir şey karışmamıştır. Yahudilerin ve Hristiyanların kitapları ise tahrif edildiğini biz biliyoruz ve Kur'an onların az bir para karşılığında Allah'ın ayetlerini sattığını söylüyor. Yani hani bu insanların vahye tabi olmadıklarını bu insanların az bir para karşılığında dillerini satabildiklerini Kur'an bize ne yapıyor? Kur'an bize haber veriyor. E vahye tabi olmayan her topluluk ismi ne olursa olsun. Tabi oldukları kurum vahye göre nedir? Heva ve heves kurumudur. Yani insanın tabi olduğu yer ya vahidir veyahut da vedir veyahut da heva ve hevestir. Daha önce hatırlıyorsanız demiştik ki سُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيَةٍ مِنَ الْاَمْرِ فَتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَا الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ Biz seni bir şeriat üzerine kıldık. O şeriata tabi ol ey Muhammed. Şeriata vahiye tabi ol diyor Allah. Sen bilmeyenlerin heva ve hevesine uyma demiştik. Yani yol ikidir. Ya vahiydir veyahut da bilmeyenlerin heva ve hevesidir. İster bunun ismi demokrasi olsun, ister bunun ismi şekhçilik dini olsun, ister bunun adı mezhep tasubu olsun, ne olursa olsun. Vahiye tabi olmayan adamın yolunun ismi Vahye göre bilmeyenlerin neyidir? Bilmeyenlerin heva ve hevesidir. Eğer bizim karşımızdaki bu gruplar vahiye tabi olmayan bilmeyenlerin heva ve hevesine tabi oluyorsa elimizde vahiy Önünde arkasından batıl gelmeyen bir kitap bulunurken gidip bunların eva ve hevesine tabi olmak aynı zamanda akla muhalif bir şeydir. Yani Kur'an ve sünnete muhalif olduğu gibi aynı zamanda nedir? Akla muhalif olan bir şeydir. Ve en sonunda da İbni Abbas ne diyor? En sonunda da İbni Abbas diyor ki size gelen ilim yani vahiy sizin onlara bir şey sormanızı ne yapıyor? Men ediyor ve çok ilgi çekici bir noktaya dikkat Onlar Onların dinleri hakkında gelip size soru soruyorlar mı? Onlar dinlerini gelip sizden öğreniyorlar mı? Yani sen bir Yahudinin ve Hristiyanın gelip camide din öğrendiğini hiç gördün mü? Yok. Ama bir Müslüman, kendini Müslüman zanneden biri veyahut da gider çocukları laikin okuluna gönderir. Laikin okulundan çocuk mesela din öğrenmeye çalışır. Yani veyahut da götürür Diyanet'in din, din kurumuna. Diyanet'in başka bir dini var. İslam dini kesinlikle değil. Devlet dairesinde, cami dedikleri devlet dairesinde çocuğuna din öğretir mesela. Ama bir Yahudi ve Hristiyan asla çocuğunu camiye göndermez. Ondan dolayı ne yapmak lazım? Onlar bize dinleri hakkında soru sormuyorlarsa e biz dinimizi tahrip etmemişiz. Soru sormuyorlar. Kitabımız onların dinini kesin tahrip ettiklerini söylüyor. O zaman bizim din alanında onlarla bağlantımız Hiçbir şekilde olamazdı. İbn Abbas'ın bu sözü hangi topluluk için özellikle geçerlidir? Bugün dinini müsteşiklerden alan adamlar için geçerlidir. Özellikle hadis inkarcısı, Kur'an merkezli hareket etmeye davet eden insanlar. Yani bakın şöyle bir şeylerin kitaplarının dipnotlarını, kaynaklarını yüzde doksanı yabancı adamdır. Yani İngiltere'de işte biri doktora yapmış, işte Almanya'da biri. Ee, Yüksek lisans hazırlamış. İşte biri gelmiş Fransa üniversitesinde bilmem ne yapmış, biri müsteşhiklerden çıkmış, biri masonluktan çıkmış. Sürekli dinlerini aldıkları kaynaklara bakın yüzde 90'ını şey oluşturur. Özellikle Sünnet hakkında yazmışlarsa dipnotların yüzde 90'ını yabancılar oluşturur. İbn Abbas'ın bu sözü tam bu adamlar için geçerli. Yani kendi dinlerini eri kitaptan alan. Kendi dillerine yani kitaba olan insanlar için Sam İbni Abbas'ın bu sözü bunlar için geçerlidir. Bütün bunlara rağmen ümmet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yasakladığı bu şeylerin tamamına düşmüştür. allah Teala Allah'ın emri biçilmiş bir kaderdir buyuruz. Bu ümmetin ehli kitabı takip ettiği işler konusunda şunları misal olarak sayabiliriz. Hulül Yaratanın yaratılan suresinde bulunabilmesi akidesi. Salih kişilere saygı hakkında aşırıya gitmek kabirlere tapmak Kabirler üzerinde mescit inşa etmek, ihtilaf ve bölünmeler, hakkı gizlemek ve batılla karıştırmak, rahipler ve hahamları rabler edinmek, demokrasi de olduğu gibi insanların birbirini ilahlaştırmaları, dinin siyasetten ayrılması, küfür olan anayasa ve kanunlara uymak, Arap milliyetçiliği gibi cahiliye asabiyetini savunmak, malı veya şöhreti olan biri hırsızlık yaptığı zaman ceza uygulamayıp, zavallı biri çaldığı zaman cezalandırmak Eğitim ve öğretim sistemlerinde küfür menhecinin Müslümanlara aktarılması, sanat, tiyatro, eğlence ve sinema gibi bozgunculuk araçlarında onları taklit etmek, bayramlarına katılmak, onlar gibi miladi tarihi kullanmak, onlar gibi sakalı tıraş etmek, tasavvufçuların yaptığı gibi müzik eşliğinde ibadet etmek, yeryüzünün her tarafına yayılmış halde olan faiz ile alışveriş yapmak ve faizi almak. Günümüzde ne yazık ki Müslümanlar dinlerini Batı üniversitelerinde Yahudi ve Hristiyanlardan öğrenmektedir. Mesela Mısır'da eser bozan ve geliştirilmesi adına kendi kanunu uygulayan Doktor Muhammed El-Bahiy doktorasını Almanya'dan almıştır. Mahmut Şaltut'un ardından gelen rektörlerin çoğu Fransa'nın Sorbonne Üniversitesi gibi Hristiyanlar Üniversitelerinde akademik kariyerlerini elde etmişlerdir. Müslümanların dalalette olan kitap eğlene ve müşrikleri izlemeleri nübüvvetin alametlerindendir. Çünkü bu izleme Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bildirdiği şekilde karış karış ve adım adım olmuştur. Şimdi tabi bunlara rağmen her şey bir kaderle gerçekleştiği için bu ümmet ehl-i kitaba adım adım e veyahut da Yahudilere veya Hristiyanlara veya müşriklere, kafirlere, laiklere demokratlara bu ümmet ne yapmıştır? Adım adım. Karış karış tabi olmuştur. Ve bunda yazar demiş ki bazı örnekler verebiliriz. Gerçekten bunlar önemli örnekler. Yani bu ümmetin arasında İslam'a kendini nisbet eden ümmetin arasında ciddi manada yaygın olan hasretler bunlar. Birincisi hulul yaratanın yaratılan suretinde bulunabilmesi akidesi. Şimdi Yahudi ve Hristiyanlar e, veyahut da işte Yahud özellikle Hristiyanlar Allah'ın İsa ile bütünleştiğini Allah'ın insanın ruhunda yeryüzüne indiğini iddia ediyorlar Tabii bu fikir yani insanın tüylerini diken diken etmesine rağmen bu ümmetin içerisinde <gülüyor> Hallacı Mansur gibi insanlarla ki kendi döneminin alimleri Hallacı Mansur'un kafir olduğunda ittifak edip kafasını koparmışlardır zaten Allah onlardan razı olsun kulul e, yaratanın yaratılan suretine girmesi aynı şekilde bu ümmette özellikle tasavvuf çevreleri çevrelerinde yaygın yani yaygın bir şekilde mevcut. Ve bundan daha şiddetli olanı vahdeti vücut anlayışı. Yani hani onlar Allah azze ve celle bir tane adamın içine soktular. Bunlar zaten her şeyin Allah olduğunu söyleyen fikir. Yani sokaktaki köpeğin çok affedersiniz. Ayağınızın altındaki pisliğin yani aklınıza gelebilecek her şeyin Allah Allah olduğunu. Ondan başka hiçbir şey yoktur anlayışı. Her şey zatında nedir? Her şey zatında Allah'tır anlayışı. Bu fikirler. Yani daha önce söylediğimiz gibi riddet var ama bu Bekir yok. Yoksa mürtedçi yok. Yani İslam'a bu şekilde düşünün biz zekat vermeyenlere de bu Bekir neler neler yapıyor. Ve Müslüman olduklarında da adamlara diyor ki şunu kabul edeceksiniz. Yani ölüleriniz cennette, cehennemde bizim ölülerimiz cennette. Silah taşımayacaksınız. Bu zekat vermeyenlere yapılan uygulama. Adama bunları görseydi sahabe. Yani işte Hazreti Ali görüyor bir kısmını yakıyor işte. Yani ateşini yakıyor. Ne zaman ki diyor gördüm onları, çağırdım kamberi, yaktım ateşi. Ateşini yakıyor, atıyor şeyleri içine. Adamları diri diri yakıyor ateşin içerisinde. Yani bu fikir, e, bir de şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Tasavvuf eliyle konuştuğunuz zaman tasavvuf ile şia arasında ciddi bir bağlantı vardır. Yani temel kaynakları itibariyle böyle çok gerilere gittiğiniz zaman ilk tasavvufla itiham edilen insanların aynı zamanda şiilikle, aynı zamanda zındıklıkla itiham edildiğini görürsünüz. Yani tarihi ilk dönemlerine gittiğiniz zaman. Şimdi şialardaki takiya anlayışı tasavvuf eline çok ciddi bir şekilde sirayet etmiştir. Şöyle sirayet etmiştir. Birinci mertebede olan mürit veya ikinci mertebede olan müridin aklı almayacağından dolayı bazı meseleler anlatılmaz. Mesela geçen bir tane abi diyor, bir ile diyor bir mahmutçu tartışıyorlar. Yani tartışmıyorlar, birbirlerine fikir alışverişi, o kendi ilahını övüyor, bu kendi ilahını övüyor. Diyor ki, e, menzilci diyor ki buna, e, şimdi diyor Allah diyor, bazı velik kullarına diyor, levh mahfuzdan diyor, levh mahfuzun sırrını açmıştır diyor. Hani onlar levh-i mahfuz sayfaların içinde gezerler. Yani her şeyi bilirler. Ne olacak, ne olmuş, olacak olsa nasıl olur hepsini bilirler. Bir de diyor diğerine diyor ki bunu diyor dışarıda anlatırsan insanlar der ki sen müşrik oldun. Niye çünkü bunu anlamazlar. Bunu anca bizim gibi ilim ehli kendi arasında. Önce fasulye kendini ilim ehlinden görmüş. Yani bir sohbun nasıl ilim ehli olacaksaydı okumadan kendini birinci ilim ehli mertebesine koymuş. İki, bu hadis itikatlarını ortaya koymuşlar. Yani sofilik içerisinde e, şeyi bilmeme. Herkes her şeyi bilmez. Yani halkın itikadına bakıp da sofi olan sofi itikadını anlamaya çalışmayın. Çünkü kendi itikatlarını alt mertebe bunlar ne yapmıyorlar? Vermiyorlar. Mezat Türkiye'de vahdedi vücudun en büyük savunucusu olan sofiler talebeye 7. senesinde falan vahdedi vücut okutuyorlar. Yani 7. -7. seneye kadar talebenin vahdedi vücuttan haberi yok. İlim talebesi olmasına rağmen, hani önce beynine, çünkü bu fıtrat, bu habis itikadı kabul etmez yani. Önce bunun fıtratını bir bozmak lazım, aklını bir bozmak lazım. Çok affedersiniz ama çok affedersiniz, bir eşek misyonunu buna yüklemek lazım. Yani düşünmeyen, akletmeyen, sadece kırbacı vurdu mu o tarafa doğru yönelen bir adam şekline getirmek lazım. Ondan sonra ne yapmak lazım? Ondan sonra da e, kendisine bu itikadı vermek lazım. Mesela bu itikat e, ve aynı zamanda bu itikadın temeli işte, Budizm'den geldiği de söyleniyor. Ee, İslam'a nisbet olman ümmet arasında yaygın. Salih kişilere saygı hakkında aşırıya gitmek. Aşırılık ehli kitabın özellikle dinindendir. Ve müşrikleri de şirke götüren sebep salih insanlarda aşırıya gitmektir. Mesela Allah ne diyor ya ehl la teglû fî dinikum. Ey ehli kitap dininizde ne yapmayınız? Aşırıya gitmeyiniz diyor Allah Azze ve Celle. Mekkeli müşrikler niye müşrik olmuşlardı? İki sebepten dolayı. Yeryüzünde şirkin başlaması zaten. Salih olan insanların ölülerinde aşırıya gitmek, onların heykellerini yapmak suretiyle başlamıştı. Bukharide Nuh suresinin tefsirinde geçtiği gibi. Mekkeli müşriklerin şirke düşmesi de Amr ibn-i Luhay'ı aşırı şekilde aş onun zatında aşırıya gitmelerinden dolayı onun put getirmesine ne yapmışlardı? Tabi olmuşlardı. Genel anlamda şirk, Resulullah'ın toplumunda şirk, ikisi de salih insanlarda aşırıya gitme anlamında ortaya çıkmıştı. Aynı zamanda bu e, eğer tabir yerindeyse kabir şirkinde böyle. Hani bugünkü isimlendirmeyle kabir şirkinde. Hüküm şirkinde de bu böyle. Yani Yahudi ve Hristiyanlar papazlarını ve rahiplerini Allah'ın dışında Rabler edindiler. Onları aşırı yüceltip diri onların tek kılınca ne olmuş oldu? Onların helallerini, helal haramlarını haram kabul ettiler. Hüküm noktasında da bu şekilde küfre girdiler. Demek iki şirkin de aslı nedir? İki şirkinde aslı salih olan insanlarda ne yapmaktır? Veyahut da salih olduğuna inanılan insanlarda aşırıya gitmektir. E bunu zaten bizim ümmetimizde, e, ümmet olarak kendini adlandıran insanlarda e, kıyas etmeye lüzum yok. Yani bu bizim kendi aramızda bile var. Yani sevdiğimiz insanlarda aşırıya gitmek, onların masummuş gibi görmek, e, bu bizim kendi aramızda dahi olan bir şey. Zaten e, diğer normal e, sapıkların içerisinde hayda ayda mevcut. Kabirlere tapmak, kabirlerin üzerinde mescid inşa etmek, Peygamberimiz vefat etmeden önce, yani bayağı bir önce, biliyorsunuz, önce Peygamberimiz kabir olayına şöyle dikkat çekiyor, insanların mezarlığa gitmesini yasaklıyor, başlangıç olarak. Yani, diyor. Ben sizi kabir ziyaretlerinden nehyediyordum, şimdi ziyaret edebilirsiniz diyor, o size ölümü hatırlatır diyor. Yani, taşların şirkinde bulunan bir ümmeti, Peygamberimiz tekrar taşlarla şirke düşmesinler diye dinin başlangıcında kabirlerden men ediyor ve kabire gidecek olan insanlara da şunu öğretiyor. Size ahireti hatırlatır. Eğer ahireti hatırlamak, züht, ehli olmak, dünyadan uzaklaşmak için, ölümü hatırlamak için kabre gitmek varsa bu meşrudur. Bunun dışındaki veya ölü kardeşine dua etmek için, onun için istihbarda bulunmak için kabre gitmek varsa bu meşrudur. Bunun dışındaki bütün sebepler nedir? Bütün sebepler gayrimeşri olan sebeplerdir. İki, peygamberimiz kabrin boyutunu bize bildiriyor. Kabrin üzerine yazı yazılmasını yasaklıyor. Kabrin kireçlenmesini yasaklıyor. Kabrin yerden yükseltilmesini yasaklıyor. Mesela yani böyle hani alımlı olmasını yasaklıyor kabrin. Üç, yüksek olan kabirleri yıktırıyor peygamberimiz. Hz. Ali Ebu'l-Heyyaca diyor ya, ben seni peygamberin beni gönderdiği bir görevle göndereyim mi? Hiçbir heykel bırakma ki diyor onu yerle bir et. Hiçbir vela kavran müşrifen illa seveytehu diyor. Hiçbir yerden yükselmiş kabir de yok. Görmeyesin ki mutlaka onu yerle bir et diyor. Yani yerle dümdüz et diyor. Ali radıyallahu Daha sonra Peygamberimiz ölmeden belki de bunun illetini açıklıyor. Yani belki özel bir illettir bu belki genel. Allah diyor Yahudi ve Hristiyanlara lanet etsin. لَعَنَ اللّٰهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَ اِتْتَخَذُوا قُبُورَ اَنْبِيَائِهِمِ الْمَسَاجِدِ onlar peygamberlerinin kabirlerini mescid edindiler diyor. Peygamber aleyhissalatu vesselam ve mescitle kabirlerin mescid edinmesini ne yapıyor? Yasaklıyor. Niye kabirler mescid edinmekten yasaklanmıştır? Çünkü kabir kabrin olduğu yerde insan ibadet ettiği zaman o kabri yavaş yavaş tazim etmeye başlar. Zaten taş cansız bir şeyin takdit edilmeye başlaması şirkin kapısının açılması demektir. Yani içerisinde can olmayan Veyahut da aşırıya gidilmemesi gereken bir şeyde aşırıya gitmek şirkin başlamaz demektir. Bakın Resulullah kendinde dahi insanların aşırıya gitmesinin önüne geçiyor. Ki Resulullah tazimi olduğu gibi hak ediyor. Yani önünde kalkmayı da hak ediyor, hizmet edilmeyi de hak ediyor, elinin ayağının öpülmesini de hak ediyor. Çünkü Allah onunla insanları dalaletten kurtarıp hidayete getirmiştir. Öyle değil mi? Buna rağmen Peygamberimiz kendi önünde ayağıya kalkılmasını yasaklıyor. Niye? Çünkü bir yerde tazim başladı mı ve ölçüyü kaçırdı mı bu peygamber dahi olsa şirkin kapsar aralanmış demektir. E, cansız olan taş parçasıdır. E, ondan sonra bu tip şeytanın insanı daha çok kandırdığı meselelerde hayda hayda insanlar şirke düşer. Ama bugün mesela bakın özellikle Osmanlı camilerinin hemen hemen birçoğunda kabir vardır. Yani kabirsiz bir cami bulmak neredeyse mümkün değil. Ha şunu da söyleyelim e, kabirler, e, kabirler yalnız mescidinin içinde değildir. Mescidin sınırlarının dışındadır ama Yine de mesela e, onu yerine ziyaretgah dedikleri yerlere bakın İşte hani bu velilerin işte Onlara göre tabi onların velilerinin Kabirlerine mesela bakın e, Genelde e, kabrin olduğu yerden Namaz kılma yeri mutlaka vardır Yani hani insanlar teberrüken namaz kılsınlar diye Namaz kılma yeri mutlaka vardır Bu da kafirlere benzemenin neydir maalesef Kafirlere benzemenin şeyidir e, Yoludur İhtilaf ve bölünmeler zaten başlangıç olarak anlattığımız mesele. Hakkı gizlemek ve batılla karıştırmak. Şimdi e, bu ümmetin arasında gene yaygınlaşan şeylerden bir tanesi kendini ilme nispet eden fakat ilminin kaynağını kafirlerden alan insanların e, hakkı gizleyip veyahut da hakkı batılla karıştırmaları. Bakın arkadaşlar şu çok önemli bir nokta. Hakkı gizlemek sorun değil. Ama yani hakkı gizlemek sorun değil derken sorun neye göre sorun değil? hakkın batılla karıştırılmasından daha büyük bir sorun olamaz. Yani bir adam konuşmasın, hakkı söylemesin ayrı bir olay fakat batılı hak gibi göstermesi apayrı bir olay. Yani batılı hak gibi gösterildiği zaman orada kesinlikle artık insanlar felah bulmaz. Çünkü yaptıklarını din adına yaparlar. Yani batılı hak diye yaparlar. Bundan tövbe etmeleri de mümkün değildir. Kendilerine hakkı açıklayana da sen bizi kandırıyorsun, sen bizi babalarımızın yolundan alıkoyuyorsun diyerekten müdahale ederler. Asıl sıkıntı nedir? Asıl sıkıntı batılın hakla karıştırılmasıdır. Rahimleri, rahipleri ve ahamları Rabler edinmek. İşte şeyhleri, ondan sonra bu e, önderleri, cemaat liderlerini, abileri şunu bunu. E, Rab edinmek. Rab edinmekten kasıt nedir? Onların Allah'ın helallerini haram kılmalarına, haramlarını da helal kılmalarına müsaade etmek. Allah'ın şirk dediğini yaptıkları zaman buna göz yummak. Mesela veya onun mutlaka bir bildiği vardır demek bu karşıdakini Rab edinmekten başka bir şey nedir? Rab edinmekten başka bir şey değildir. Veyahut da bu insanlar bazında olabilir. Yani demokraside olduğu gibi e, olabilir. Hani illa alimleri değil de Rab'lik hakkının yetkisini insanların birbirine vermesi bu da nedir? Demokrasidir. Halkın kendi kendini yönetmesi. Veyahut da Arap cahiliyetini savunmak mesela. Küfür anayasasına ve küfür kanunlarına uymak Şöhretli ve mallı olan insanların hırsızlık yaptığında ceza uygulamayıp zavallılara uygulamak zaten bu Maide 44'ün iyi sebebidir. Yani Yahudi ve Hristiyan Yahudiler kendilerine zengin olanlar zina yaptıkları zaman işte bir eşeğe bindirip döndürüyorlar. Hırsız şeyler yaptığında recm ediyorlar. Fakirler yaptığında recm ediyorlar. Gelin son ortak bir kararda buluşalım diyorlar. Ne yapıyorlar? Ortak kararı da şöyle belirliyorlar. Sadece eşe bindirip yüzünü karaya boyayalım ve gezdirelim diyorlar. Ve Allah da ne diyor? Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeyenler kafirlerin ta kendileridir. Bu ve buna benzer, burada sayılan işte müzik kullanmak, onları gibi sakalı kesmek, müzik eşliğinde ibadet etmek. Mesela müzikle beraber ibadet etmek kafirlerden bize girmiş olan bir şeydir. Ve İslam uleması bunu haram olduğunda, bu çıktığı zaman rakıs. Bunu raks diye isimlendiriyorlar. Zaten İslam mesela kurtuluyor buna raks diyor yani örnek olaraktan. Ee, bunu raks olarak isimlendiriyor alimler. Bu bu tür şeylerde onlara benzemek nedir? Bu tür şeylerde onlara benzemek e, kesinlikle e, haramdır ama veyahut da küfürdür birçoğu. Ama ümmet ne yapmıştır? Maalesef ümmet bu noktalarda e, kader olaraktan bunu yapmışlardır. Bak burada yazar sonda çok önemli bir noktaya dikkat çekmiş. Müslümanların dinlerini batı üniversitelerinden almaları. Müslümanların dinlerini batı üniversitelerinden almaları. Şimdi bu bizim Türkiye'miz için pek geçerli olmasa da mesela burada güzel bir örnek vermiş yazar. Ezer Üniversitesi'nin örnek vermiş. Şimdi bir Ezer Üniversitesi var. Sadece bir bölümün bir sınıfına 10.000'e bine yakın öğrenci var. Yani bir bölümün Mesela elzerde diyelim kaç tane bölüm var genel yani e, insanların rağbet ettiği parası olan bölümler, şeriat fakültesi var, usulü din var, bir de lugat bölümü var. Üç tane bölüm var. Bu bölümlerin sadece bir tanesinin sadece birinci sınıfında on bin tane öğrenci var. Artık var size hesap edin öğrenci sayısını. Şimdi bu kadar adam geliyor, ilim öğreniyor, işte elzeri bitiriyor. Kafirler hiç buna ses çıkarmıyorlar. Akın akın insanlar geliyor. Öbür taraftan küçücük medreseleri kapatıyorlar mesela. Öyle değil mi? Niye bunu yapıyorlar? Yani şimdi biraz mantıklı düşünmek lazım. Yani çevremizdeki olayları algılamaya çalışmak lazım. Bir taraftan küçücük bir me bak bir tane mescit açıyorsun. bin tane kılıp uydurmak zorundasın ki mescidi gelip kapatmasınlar diye. Öyle değil mi? Yani öbür taraftan adam ko koca üniversite açmış. ilim öğretiyor. Aynı orada da tefsir, fıkıh, hadis her şey öğretiliyor. Ama kimse sesini çıkarmıyor. Niye? Çünkü adam orayı zaten eline geçirmiş. Oranın başına koymuş olduğu insanları umum anlamda orayı yöneten insanları kendi üniversitelerinden mezun olan insanlar. Yani mesela bak burada örnek verdiği gibi adam ya. Mesela şimdiki Ezer'in işte şey kim? Tantavi. Tantavi kim? Fethullah Gülen'in ikinci modeli. Yani hiç fark yok aralarında. Anlatabiliyor muyum? Tantavi gibi bir adamın başında olduğu bir kurumu niye kapatacaksın ki? Yani zaten kurum sana ait demektir. Tan tahvi başındaysa eğer kurum zaten ne demektir? Sana ait demektir. Müslümanların bu tip yerlerde dinlerini öğrenmeye çalışmalarından daha büyük bir sıkıntı da olamaz. Yani Müslümanlar çünkü yönetimi kafirlerin elinde olan bir yerden. E bak düşün şeylerden bahsetmiyorum yani ben dini üniversiteleri örnek veriyorum. Normal üniversiteleri yani bizim mesela Türkiye il hayatını genelcisiz kıyas edin. Tamamen açıktan layiklerin olan yerleri varansiz kıyas edin. Müslümanların bu tip yerlerden e, dinlerini öğrenmeye çalışmaları asıl büyük musibet burası zaten. Yani çünkü bu okulun temeli ve programı kafirler tarafından belirlenmiştir. Yani ben kendim bizzat bildiğim için, gerçi elhamdülillah okumadık ama hani okuyanlardan gördüğüm kadarıyla. Bu tip üniversitelerde bir amaç vardır, amaç şudur. Mesela diyelim öğrenciye kaç senelik bir program var? 4 sene. Yabancı öğrenci ise özellikle bir de sınıfta kalacak, şey olacak, bu 6 sene diyelim biz mesela. 6 sene öğrenciyi ciddi manada meşgul edip, fakat öğrenciye hiçbir şey öğretmemek. Sadece ot ilmi öğretmek. Yani böyle her daldan bir iki tane malumatı olsun öğrencinin çıksın gitsin. Oysa 6 senede kişi çok güzel bir ilim elde edebilir. Yani 6 sene zarfında kişi ciddi manada bir ilim, ilim elde edebilir. Yani böyle en azından ilmin temellerini, aletini elde edebilir. Yani ciddi ciddi böyle bir alet ilimlerini kişi eline alabilir. Ama adamlar ne yapıyorlar? Bak On binlerce insan gidiyor geliyor ama hiçbir değişiklik yok. On bin tane alimin olduğu bir toplumu düşünseniz eğer o toplum yani mümkün değil toplum. Her bir tanesi bin tane insana ulaşsa o toplum yani Allah'ın dinini en üst seviyede yaşar. Ama maalesef işte bu tip okullarda okululduğundan dolayı sorun var. Bu genel anlamda okulların durumu. Bir de özel anlamda kafir mesela ne yapmış? Şimdi öyle bir hale getirmiş ki hocaları yani özel sınıflara giren ders veren insanları öyle bir kanunlara mukatap tutmuş ki adam zaten bir muhalefet yapsa okuldan atılıyor. İşte terör diye, irtica diye işte bilmem e, Arap bölgesinde kaide diye atıyorlar. Bizim burada irt irticacı diye e, okuldan atıyorlar. Yani işte insanlara terörizm öğretiyor bilmem ne yapıyor, şudur budur e, diye okula. Adam zaten kendisi baştan bu kanunlara uymayı kabul edip memur olduğundan dolayı, mutlak manada kanunlara itaat ettiğinden dolayı adam zaten kanunlara bağlı. Kanunların şeyinden dışarıya çıkamaz. Yani Firavunun sihirbazı konumunda. Amacı ne adamın? Amacı şu. Ben işte seviye elde edeyim. Yani mesela işte masterımı yapayım, işte doktoramı yapayım, profesörlüğümü alayım, kariyerim alsın, maaşım alsın, kitap yazayım, kendimi kanıtlayayım. Aynı ne gibi? Firavunun sihirbazları gibi. Yani yani biz senin dinini desteklersek, biz senin ideolojini, fikrini insanlara verirsek, bize bir ecir var mıdır? o da dedi ki tabi size bir ecir var bir de siz yakınlaştırılanlardan olacaksınız ünvan vereden bir de size profesör olacaksınız doktor olacaksınız bir de. aynı kimin durumu aynı bugün pro profesörlük yapan insanların durumu zaten bu insanlardan din almanın şeyi de yok bunların din ehliyeti gibi bir şey söz konusu değil şimdi şöyle bir şey düşünebiliyor musunuz adam mesela ilahiyattan bir profesör düşünün ve şöyle bir örnek düşünün bunun yanında adamın bir tanesi gitmiş kilisede İslam eğitimini tamamlamış Papaz ona icazet vermiş. Sen artık insanlara ilim öğretebilirsin diye. Kimse bu adamdan ilim alır mı? Diye almaz. Çünkü kaynak bozuk. Öyle değil mi? Kaynak bozuk. Ya kitap ehlinin gene Allah onlara biraz meziyet vermiş. Yani kadınlarıyla evlenilir, kestikleri yenilir. Anlatabiliyor muyum? Bu adamlar gidip laiklerden din öğreniyorlar. Din ve devlet birbirinden ayrılması gerektiğine, dinin hayattan çıkarılması gerektiğine inanılan insanlardan gidip ders alıyorlar ve bunun yanında bu tip adaklı yani bunların din öğrendiği kurumlar bunların dini aldıkları kurumlarda dinin en büyük şiarı olan uğruna savaşılan can verilen başörtüsünün yasak olduğu kurumlar din ancak bu kadar geçerli buralarda yani bunların din öğrendiği kurumlarda dinin yetki alanı bu kadar bir başörtüsü dahi nedir? başörtüsü yasaktır başörtüsü serbest de olsa İslam'daki başörtüsü serbest değildir Cahiliye toplumunun bombon başörtüsü serbesttir. Rengarenk başörtü serbesttir. Yüzün açık olduğu bir başörtü serbesttir. Yoksa kadının pür tesettür, erkeklerden ayrı olduğu, sesini ve ondan sonra hareketlerini insanların müşahede etmediği bir başörtü şekli veya bir tesettür anlayışı şey değildir. Serbest değildir. Bunların kendi anladığı başörtü. E biz papazdan din öğrenenden din almıyorsaksa bu tip bir yerde din öğrenen adamdan nasıl din alacağız biz? Bu ne değildir mümkün değildir. Yani ondan dolayı bu tip yani en büyük Müslümanların musibeti kafirlerin hem umumi olarak kanun olarak hem öğretim görevlileri olarak kafirlerin elinde olan kurumlardan Allah'ın dinini öğrenmeye çalışmamız işte bu en büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi. Ve e, bunun sonucunda ne oluyor ehliyetsiz insanlar ortaya çıkıyor. Yani ehliyetsiz insanlar e, ortaya çıkıyor. Ondan dolayı ne yapmak lazım bu noktalara dikkat etmek lazım. sanayi ve bayındırlık gibi insanların ortak bir takım bilgilerinin olduğu işlerde Müslüman'ın kafirlerden öğrenmesinin caiz olduğu açıktır. Ancak bu tür ortak ilimlerde bile Müslüman'ın dinini koruması ve zarar gelmeyeceğinden emin olması gerekir. Aslında bu tür ilimlerin tahsilini diğer farklı kifayeler gibi Müslümanlardan bir grubun yerine getirmesi gerekir ki Müslümanlar kafirlere muhtaç kalmasınlar. Şimdi burada eğitime e, atınca... Hani şöyle bir şey ortaya çıkabilir. Yani Müslümanlar hiçbir şey öğrenmesinler mi? Mesela bugünkü okullarda bir şey öğrenmek, işte yazar burada diyor ki, sanayi bayındırlık gibi işte insanların ortak bilgilerinin olduğu işlerde, Müslüman kafirden bile ne yapabilir? Ders alabilir. Yalnız bu mesela diyelim, yani başka şeyhlerin de, özellikle son dönemde yayınlanan fetvaları, veya konu hakkındaki görüşleri, şu yanlış anlamaya sebebiyet verdi. Bu adamlar Arap bölgesinden konuşuyorlar. Yani Arap bölgesinde tek bayındırlık değil. Ne öğreniyorsansa git öğren. Yani ne öğreniyorsansa git öğren. Hatta şunu söyleyebiliriz. Sadece din öğrenilmez onlardan. Kala neler şey öğrenilebilir. Mesela bir Arap bölgesinde çocuk sabah işte okula giderken tabi seçtiğin okula bağlı yani bu ee, sabah Kur'an-ı Kerim okuyaraktan bir tane hadis, bir tane şiirle açılış yaparaktan derse giriyor. İşte kadınlar kızlar ayrı, erkekler ayrı. İşte kadın kızların kocalarının yüzü kapalı, erkeklerin kocalarının İstersen eşare ekolünü veren bir okul seçebilirsin, istersen selefi ekolünü veren bir e, okul seçebilirsin kendine. Şimdi böyle bir ülkede okul beslenesini konuşan adamın sözlerini getirip Türkiye'de tercüme etmek, yayınlamak bu gerçekten büyük bir musibet yani. Çünkü niye bu vakada böyle bir okul yok? Yani hani bizim bugün bayındırlığa öğrenebilmemiz için, oraya gelebilmemiz için bir ilkokuldan geçmemiz lazım, bir putun önünde puta ibadet yapmamız lazım. Bir küfür sözlerinin olduğu mecliste ona dinlememiz lazım. Yazılıda küfür sözlerini yazmamız lazım. Onların dinini medheder vaziyette yazmamız lazım ki bu diplomaları bir elde edelim, üniversiteye gidelim. Öyle değil mi? Ondan dolayı bu bizim burası için geçerli değildir. Bizim üzerimize düşen başlangıç olarak nedir? Başlangıç olarak bizim üzerimize düşen Rabbimize teslim olup onun emirlerini yerine getirmektir. Yani bizim üstümüze düşen olan doktor olmak, mühendis olmak değildir. Zaten doktor olmak, mühendis olmak farz-ı kifaya ilimlerdendir. Ama muvahhit olmak fazla aynı olan şeylerdendir. Öyle değil mi? Farz-ı kifaya, farz-ı ayna hiçbir zaman ne yapılmaz takdim edilmez. Önce biz üzerimize düşen işleri yerine getirmek zorundayız. Ondan sonra buna uymak zorundayız. Maalesef bu konuda da en büyük sıkıntı bugün. Biz Müslümanlar kimyager olmasın demiyoruz, doktor olmasın demiyoruz. Ee, hemşire olmasın demiyoruz. Kadın doktor olmasın demiyoruz. Ama bugün bu yani alimlerin fetvalarını tercüme edip de işte falan bak bu işe küfür demiyor falan bilmem ne yapmıyor e, deyip de getirip bunu Türkiye gündeminde insanları kandırmanın bir anlamı yok. Çünkü bu adamların yaşadığı yerde böyle bir sorun söz konusu değil. Yani ne Türkiye gibi zaten kurumsal olarak Türkiye gibi böyle düzenli ...insanlara her kurumda kendi ideolojisini pompalayan... ...ne bir ülke var... ...yani mesela Arap ülkesinde bir Arap... ...yani çocuğu karşısına alıp da... ...Üsnü Mübarek'in sevgisini ben bu çocuğa nasıl aşılayabilirim... ...Üsnü Mübarek'in sevgisini aşılamak için... ...bir program yapmaz... ...çünkü o kadar şey yok, azim yok adamlarda... ...yani o kadar kendi ideolojilerine bağlılık yok... ...onlar da Üsnü Mübarek'i sevmiyor ki... ...yani ders veren öğretmen Üsnü Mübarek'i sevmiyor ki zaten... ...sonuçta bir diktatör söz konusu... ...ama Türkiye böyle değil... Türkiye'de ders veren de Atatürkçü, çocukların tek tük ver ki işte nurcu çıkar, o da ondan beter. Yani işin mürtledi o ee, Onun dışında Türkiye'de veren de Atatürkçü, programı yapan da Atatürkçü. Çünkü Türkiye devlet olarak bir ideoloji üzerine kurulmuş. Yani Atatürkçülük, laiklik ideolojisi üzerine kurulmuş. Adam bu fikri sürekli vermeye çalışıyor. Karşıdakine. Ondan dolayı bunlara ne yapmak lazım? Buna dikkat etmek lazım. Yani tamam bir Müslüman kimyager olsun, bir Müslüman doktor olsun ama... Doktor olurken de küfre girmeden, harama bulaşmadan bunu yapsın. Çünkü biz ne diyoruz? Biz diyoruz ki bizim dinimizde amaca götüren her şey meşrudur. Bizde böyle bir anlayış yok. Böyle bir anlayış olsa derdik amaç doktor olmak, amaca götüren her yol meşrudur. İnsan ilkokul veya ortaokul dışındaki küfür amellerini de işleyebilir derdik. Bu layıklığın getirdiği bir şey. Amaca götüren ve bir de işte Türkiye'de birkaç tane e, papaz cemaatinin şeyi bunlar. Yani amaca götüren her yol meşrudur diye. İslam'da böyle bir şey yok. İslam'da amaç meşru olduğu gibi aracın da ne olması lazımdır? Meşru olması lazımdır. Niyetin de meşru olması lazımdır. Aynı zamanda ki bu amel ne olsun? Bu amel makbul olan bir amel olsun. Bu noktada ne yapmak lazım? Dikkat etmek lazım. İbn Kayyum Rahim Allah bu konuda şöyle der. Allahu Teala şöyle buyurur. Biz ayetleri böyle açıklarız. Bir de suçların yolu belli olsun diye böyle yaparız. Her kim de kendisine doğru yol apaçık belli olduktan sonra Resul'e karşı gelir ve müminlerin yolundan başkasına giderse biz de onu döndüğü yolda bırakır, bırakır cehenneme atarız. O ne kötü bir dönüş yeridir. Bir dakika abi. Ee, burada daha önce sizin de ezberlemiş olduğunuz bir ayet-i kerime olan yani ve e, bu konu hakkında özet de çıkarmıştık hatırlıyorsanız. E, biz suçluların yolunu belli olsun diye ayetleri böyle apaçık açıklarız. Ayet-i kerimesi. Şimdi onun için fazla açıklama yapmayacağız burada çünkü hepiniz bu özetini çıkardınız bunun sadece İbn Kaim'in yorumunu okuyacağız İbn Kaim bu ayet kelime ile ilgili Fıvaiz kitabında çok güzel sözleri var onu dikkatli dinleyelim ama onu okuyacağız inşallah Allahu Teala Kuranda müminlerin yolunu ve günahkarların yolunu ayrıntılı olarak göstermiş her iki yoldan gidenlerin altbetlerin ayrıntıları ile açıklamış her iki kesimin amellerini ve dostlarını müminlerin yolundan gidenlere başarı verdiğini günahkarların yolundan gidenlere ise rezalet ve hüsran verdiğini, müminlere başarı vermesinin sebeplerini ve günahkarlara rezalet vermesinin sebeplerini detaylarıyla açıklamıştır. Kitabında her iki konuyu da net ortaya koymuş ve bu açıklamanın amacında belirtmiştir. Allahü Teala'yı kitabını ve dinini bilenler, müminlerin yolunu ayrıntılı olarak bildikleri gibi günahkarların yolunu da ayrıntılı olarak bilirler. Onlar için her iki yol apaçık belli olmuştur. Bunlar insanların en bilginleri, en samimileri ve onlar için en yararlılarıdır. Onlar rehber ve hidayet öncülleridir. asap kıyamet gününe kadar gelecek insanlara bu şekilde üstün olmuştur. Onlar dalalet, küfür, şirk ve, helak, ve helaka götüren yolda yetiştiler ve bu yolları detaylarıyla tanıdılar. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldi ve onları o dalalet, karanlıklar ve şirk yollarından hidayet ve sıratı Mustafa'nın yoluna çıkardı. Koyu karanlıktan apaydınlığa, şirkten tevhide, cehaletten ilme, sapıklıktan hidayete çıktılar. Elde ettiklerinin büyüklüğünü anladılar. Ona karşı sevgi ve şevkleri arttı. Kurtuldukları şirk ve küfre karşı nefretleri de büyüdü. Tevhid, İslam ve imana olan sevgileri insanların tümünden fazla olduğu gibi, zıttı olan şeylere nefret ve düşmanlıkları da o kadar büyüktü. Her iki yolu ayrıntılı olarak biliyorlardı. Sahabeden sonra gelenlerin ise bir kısmı İslam'da yetişti ama onun zıttına ayrıntıları bilemedi. Onun için müminlerin yolu ile günahkarlar, günahkarların yolu yer yer birbirine karıştı. Şimdi bu <gülüyor> ayet kelime de şöyle bir noktayı önce belirleyelim de. Bu gittiğiniz zaman tekrardan o Seyit Kutup'tan, Enam 55'in özetini bir daha okuyorsunuz. Bu konuyla bağlantılı olduğu ondan dolayı bir daha okuyorsunuz. Zaten orada yeterli açıklama olduğundan dolayı daha önce de açıklamıştık bu ayet ikermeyin. Ondan dolayı yalnız İbn Kayyim'in burada İbn Kayyim'in bu sözlerini de oraya ekleyebilirsiniz. Yani gerçekten bunlar çok güzel sözler ayetle ilgili. Şimdi Allah azze ve celle müminlerin yolunu da mücimlerin yolunu da Kur'an daha apaçık bir şekilde ortaya koymuştur. Bu meneci bilmeyen insanların müminlerin yolunu mü müşriklerin yoluyla birbirine karıştırması çok doğaldır. Yalnız burada bir nokta var. Mesela <gülüyor> Hz. Ömer'in de sözü var. Burada da var zaten. Burada i̇bn Kayyım'ın da dikkat çektiği bir nokta Sahabe küfür ve şirkten geldiklerinden dolayı Yani küfür ve şirk üzerine geldiklerinden dolayı Allah onlara tevhid nimetini verdiğinde iki şeyin farkına vardılar Bir, şirki ve cahiliyeyi çok iyi tanıyorlardı Yani çünkü oradan çıkıp gelmişlerdi İki, bu nimetin kıymetini biliyorlardı yani ne kadar bir rezaletten ve rezillikten nasıl bir izzete ve azizliğe çıktıklarını farkında olduklarından dolayı ne yapıyorlardı? Adamlar çok iyi bir şekilde e, biliyorlardı ve bunun için bu muhalefete de düşmediler. Şimdi bundan dolayı hani Hazreti Ömer'in de bu sözü var işte İslam'da yetişip de cahiliyeyi bilmeyen insanın e, şeye düşmesi, e, İslam'ın düğümleri birer birer çözüleceğine dair bir sözü var Hazreti Ömer'in. Şimdi bu söz biraz yanlış anlaşılıyor. Mesela adam diyor ki misal, Video diyor Müslümanları içeriye kapataraktan Müslümanları sürekli bütün kurumlardan uzak tutaraktan diyor Müslümanlar cahiliyenin hiçbir yolunu öğrenmezler diyor. Cahiliyeyi tanımazlar diyor. Cahiliyeyi tanımadıklarından dolayı da diyor şeyler Müslümanlar bundan dolayı diyor bu defa e, İslam'ın bağları birer birer çözülebilir. Bak Hazreti Ömer ne güzel anlamış. Biz cahiliyenin tanınması gerekiyor dediğimiz zaman suçluların yolunun bilinmesi gerekiyor dediğimiz zaman Kur'an menedirine uygun olarak Gidip cahiliyeyi yaşayarak bu öğrenilmez. Kur'an zaten anlatıyor bunu. Resulullah'ın muhalefet ettiği bütün noktalar cahiliyedir. Şimdi yazar da diyecek, Resulullah'ın geldiği şeyin dışındaki her şey cahiliyedir. Bunu bilmek için, yani mesela şöyle İslam'da böyle bir anlayış yoktur. Şimdi içki bir cahiliyedir ya. Şimdi biz içki ortamını bilmiyoruz, alem ortamını bilmiyoruz, kadın ortamını bilmiyoruz. Gidip meyhanede garson olalım, o ortamı bir yaşayalım önce, tanıyalım. Ondan sonra bir içelim, bakalım insan içtiğinde nasıl rezil oluyor, orada işte kadın nasıl oynuyor, nasıl insanlar işte masa başında bilmem ne yapıyorlar. Bunları öğrenelim, ondan sonra hani bir daha düşmeyelim biz bu şeye. Önce bir e, bütün arabes şarkıcılarını bir baştan sonra dinleyelim, bakalım hele bu arabes dedikleri şey neymiş, sonra bir pop dinleyelim, sonra bir rock dinleyelim. Hani cahiliyeyi tanıyacağız ya, İslam'da böyle bir anlayış yok. Yani İslam'da haramı işleyen de, harama rıza gösteren de, haram meclisinde oturan da her şey Öyle değil mi? Cahiliyeyi tanımaktan kasıt, bazı çok akıllı yazarlarımızın anladığı gibi cilip cahiliyenin içerisinde yer alaraktan değil. Yani neyle olur? Kur'an ve sünneti iyi anlayaraktan, Kur'an ve sünnete muhalif olan her şeyin cahiliye olduğunu e, bilerekten. İnsanın bunu ne yapmasıdır? İnsanın bunu anlamasıdır. Ve burada <gülüyor> bunu bilmeyen insanların, yani Kur'an ve sünneti tanımayan insanların içerisinde düştüğü en büyük sıkıntı da Alametlerin birbirine karışması Hatırlıyorsanız Fizilal'den Seyit da dikkat çektiği nokta buydu Alametlerin şiarların birbirine karışması Suçluların yoluyla yani Müslümanların yolunun birbirine girmesi Kimin ne olduğunun belli olmaması En büyük sıkıntı nedir budur Ondan dolayı o yazımızda da olduğu gibi Her İslami hareketin Üzerine düşen Hem fert olarak hem hareket olarak Yola başladığı zaman, yola çıktığı zaman Enam 55'te olduğu gibi Önce bir suçluların yolunu ortaya koyacak Yani suçlular kimdir arkadaş Çünkü Allah bu Kuran'ı apaçık açıklamasındaki Hikmet budur zaten Suçlular kimdir, suçlular bunlardır Buna göre ne yapacak, kendi menhecini ve hareketini Belirleyecektir Cahiliye cehaletten İmdi Kayyım'ın sözü devam ediyor Cahiliye cehaletten gelir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Getirdiklerine aykırı olan her şey Cahiliyedir Günahkarların yolunu bilmeyen ve detaylarıyla anlamayanlar, bazı şeylerin müminlerin yolundan olduğunu düşünebilir. Nitekim bu ümmette ilim, itikat ve olarak günahkarların yolundan olan bir sürü şeyler meydana gelmiş. Bunların farkında olmayanlar onları müminlerin yoluna sokmuş, ona çağırmış, muhalefet edenleri teksir etmiş, Allah ve Resul sallallahu aleyhi ve sellem haram kıldıklarını kendisi ele kılmıştır. Cehmiye, kaderiye, hariciler, rafiziler, ve bunlara benzeyen fırka mensuran yaptıkları bu kabildendir. Allah Teala uzak durmak ve sakınmak için düşmanların yolunu bilmemizi istediği gibi sevmek ve izlemek için evliyaların yolunu da bilmemizi ister. Bu bilgi bu bilgide o kadar yarar ve zarar vardır ki onları ancak Allah Teala bilir. Wa'hi ruzawana elhamdülillahi rabbil alamin.